Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir Herkese merhaba, Küçük Düşünürler Toplu programına hoş geldiniz. Özge Özdemir ben. Ömer Faruk, Ece, Kuzey, Sarp ve Duru bizlerle birlikte. Bugün bizim son programımız birlikte yaptığımız bu sezonun kapanış programı. O yüzden birazcık hüzünlüyüz. Hava da yağmurlu, biz de hüzünlü. Ne tartışalım sorusunu tabii ki öncesinde aramızda konuştuk ve Ece dedi ki madem son programımız, madem vedalaşıyoruz, o zaman vedalaşmak üzerine konuşalım. Öyle bir şey geldi içimizden. Konuşalım bakalım. Daha önce hiç üzerine tartışmadığım bir kavram. Elimizde bir hikayemiz de yok bu kez. Son programı olduğu için vedalaşmak, üzerine konuşmak. Haydi. Neymiş vedalaşmak diye doğrudan sorayım ben. Ne geliyor aklınıza vedalaşmak deyince? Şimdi fikri ortaya Ece attığı için hadi onunla başlıyorum. Ece. Hocam benim aklım vedalaşmak deyince direkt Yaz tatillerinin bitişi geliyor. Ya da söylediğim bir şeyin bir maceranın bitişi de geliyor benim için. Benim için vedalaşmak demek hem, her bir sonun bir başlangıcı demek yine. Çok popüler bir söz. Hem, ama ben yine bir şeyin bitirdiğinde her zaman bir macera bittiğinde yeni bir maceranın da başlayacağına inanıyorum. Hı. Mesela yaz tatili bittik, artık yeni bir sınıfa başlıyorsunuz. İlk olarak oradaki insanlarla tanışıyorsunuz ve artık oraya uyum sağlıyorsunuz. Benim Ama tümdür. şunu söylemiyorsun mesela, okul kapandı, sınıfımla vedalaşıyorum ve yaz tatiline geçiyorumdan çok, yaz tatinden vedalaşmak daha sanki zormuş gibi mi acaba? Evet. Ha, hayır hocam, yani yaz tatili tatil benim için önemli değil. Ama arkadaşlarımı daha önceliğe koyarım. <gülüyor> Ama vedalaşmak deyince nedense yaz tatilinden vedalaşmak önde geldi sanki. Duru ne diyorsun Hocam, ki? Hocam şimdi vedalaşmak deyince benim aklıma e, böyle ayrılmak geliyor bir şey ya da bir kişiden. Evet. Yani öyle geliyor. Peki şimdi... Bir kişiden mi, bir şeyden mi? Hangisi öncelikli geliyor? Bir de onu düşün. Öncelikle bir kişiden geliyor. Mesela Kişi. bir arkadaşınız çok uzağa gidecekse onun için üzülüyorsunuzdur ama vedalaşmanız gerekiyordur artık. Hı hı. O zaman ilk anda senin aklına gelen de bir kişiden ayrılmak ve aslında ayrılan sen değilsin o gidiyormuş gibi de bir şey söyledin. Evet. Birisi ayrılıyor, senden uzaklaşıyor. Sen uzaklaşmıyorsun ve onunla vedalaşmak. Evet. Nasıl bir duygu uyandırıyor bu sende? Yani üzüntü uyandırıyor. Hı hı. Sonra böyle arkadaşım gittiği için böyle ne yapacağım diye bir kaygı uyandırıyor. Hı hı. Yani o şekilde. Üzüntü ve kaygı daha çok. Peki. Dur Ece'ye de soracaksın. Çünkü soracak. sevdiğin hı. biriyse hı. mutlu olamıyorsun. Peki bir zaman sonra ne oluyor? Bir zaman sonra onu unutuyorsun. <gülüyor> evet. Ama yani unutmayanlar da olabilir böyle. Onu çok sevenler unutmayabilir. Hı hı. Onu sonra... mu unutuyorsun? Acaba onun yokluğunu mu unutmaya başlıyorsun yani? Onun mu? yokluğunu. Hı hı. O kişi yine de böyle zihninde bir yerde bir yeri kalıyor mu? Evet. Hı hı. Ama onun yokluğunun getirdiği ağırlığı yavaş yavaş unutmaya başlıyorsun. Üzerinden kalkmaya başlıyor sanki. Böyle bir şey mi? Onun yerine birilerini bulmaya çalışıyoruz. <gülüyor> onun yokluğunu bir başkasıyla doldurmak gibi mi? Evet. Ama tamamen aynı olamaz. Hı hı. Ama hayatta devam ediyor deyip... ...o boşluğa yeni birileri giriyor... ...onlar da gidebiliyor değil mi? Evet herkes gidebiliyor. <gülüyor> hiç gitmeyen olur mu? Olmaz bence. Ne diyorsunuz buna? Hiç gitmeyen olur mu deyince... ...duru olmaz diyor. Genellikle gelirler... ...ve giderler insanlar hayatlarımızdan. Ömer, Faruk? Ömer, ben hiç gitmeyen... ...bir şeyin e, olmadığını düşünüyorum... ...ve eğer... Ki diyelim ki gitmedi o zaman da e, hiçbir zaman ilk günkü gibi e, o kişiyi üzmez veya canını yakmaz. Çünkü hocam ilk gün e, size ilk başta gelen darbe ve artık o darbeye alışmaya başlıyoruz. Ve aslında ben unutmak yerine o acıya e, nasıl söyleyeyim dayanmaya başladığımızı da düşünüyorum. Yani Sen alsın... Her son insanları daha da güçlendiriyor. Bileyim. Her Herkes de bugün şey kişisel gelişim kitabı gibi her son insanları güçlendiriyor gibi bir şey geldi demin Ece'den de gelmişti böyle her son yeni bir başlangıçtır ama şöyle bir şey dedim bir yandan da Ömer Faruk darbe gibi yani darbe böyle bir şey çarpışma anı yaralanma bu ayrılma ve vedalaşma bir darbe kadar sert bir şey mi yani Hocam yani e, bir darbe kadar sert olup olmadığını e, ayrıldığı kişinin veya e, ayrıldığı şeyin o kişinin önemseme seviyesine göre değişir. Çok hmm. önemsiyorsa belki bir e, darbeyi de geçer. Az önemsiyorsa... <gülüyor> e... Darbeden daha beter de olabilir diyorsun galiba öyle mi? Evet öğretmenim. Yani o kişinin önemseme seviyesine göre değişir. Anladım. Karşımızdaki kişiyi ne kadar önemsiyorsak ona göre de yarattığı acı, yani yokluğunun yarattığı acı değişir. Bazen darbeden bile fazla olabilir. Böyle mi? Evet, evet. Anladım. Ama sonra zamanla bu etki geçmeye başlıyor dedin. Evet. Ve bu bizi güçlendiriyor. Niye güçlendiriyor bu bizi? Öğretmenim bu bizi güçlendiriyor çünkü artık bu tarz durumlarda yani bir darbeyi yediğimizde, bir sonla karşılaştığımızda bunu atlattım, bunu da atlatabilirim oluyor. Veya onu anlattığın için kendini bir şekilde motive edebiliyorsun. Çünkü tecrübeli oluyoruz artık. Hmm, deneyimin, güçü, deneyimin getirdiği güç gibi. Peki. Hocam bir de ben e, her sonu e, liftin beşi denilen bir düzenek var. E, ona benzetiyorum. Toplar hiçbir zaman hareketi bırakmıyor. Ama her seferinde birinin hareketi bitiyor, diğerinin hareketi başlıyor. Hocam her son e, Ece'nin burada dediği gibi yeni bir hareketin başlangıcı oluyor. Ve aynı zamanda hocam... Ee, i̇nsan ilk başta o darbe çok etkili oluyor. Yani o, top insanı, o topları insanı ilk başta şaşırtıyor. Ama ondan sonra gayet normal bir şey gibi duruyor. Hani hmm. çarpıyor hmm. ve devam ediyor. Hocam bana da böyle geldi. Anladım. Anladım. Güzel. Kuzey sert bir şey diyecek. Sen ne diyorsun vedalaşmak deyince? Ne geliyor aklına? Ee, ben şeye cevap verecektim. Hmm. Ee, nedir, Ece... Ben Duru şey dedi diye hatırlıyorum. Bence gitmeyen biri ya da bir şey olamaz dedi. Heh, evet evet Ömer Faruk da ben buna katılıyorum dedi. Bence olabilir ama sonsuza dek olamaz. Yani sonsuzdaydaki hiç kimse yanımızda kalamaz. Hı hı. Ama yanımızda e, hayatımızın sonuna kadar kalabilecek... Ya hayatımızın sonuna kadar demeyim de garanti değil. Hı hı. Sonuna kadar kalabileceği. Ya abimiz, kardeşimiz, küçük kardeşimiz. Hı hı. Onlar yani ömürlerinin sonuna kadar yanımızda kalacaklar. Ailemizde. Yani bu yüzden yani bizim ömrümüzün sonuna kadar belki olamaz. Ama onların ömrü sonuna kadar kalırlar. Hmm. şunu söylüyorsun yani birileri ölüp gidinceye kadar bazı insanlar hayatta oldukları sürece ama bazı insanlar için geçerli bu ve daha çok aileden bahsettin onlar kalırlar gitmezler diyorsun öyle mi? evet yani Duru çok... itiraz edecek sanki buna heyecanla bir el kaldırıyor evet ya bence ben Sarf'a katılmıyorum çünkü eee Ha, yani mesela sen ondan ayrılma gereği duyabilirsin mesela onlardan ailenden bile. Mesela yurt dışına bir üniversite için ya da lise için gitmen gerekebilir. O zaman onlardan ayrılmış olacaksın. Evet Kuzeysel. Ne diyorsun buna? Ben garanti dememiştim. Yani garanti değil demiştim. Hı hı. Yani... Bir şey olur, ayrılırsın. Hı hı. Ama... Yani seni onlardan ayıracak bir şey olmazsa. Mesela onlar böyle sıkılıp... Ya da seni evlatlık verebilir. Bir şey olmaz <gülüyor> Anladım. Ama sen yurt dışına gidersin. Durun'un dediği gibi. Ama bazen bunlar olmuyor. Mesela sen yurt dışına gitmeyebilirsin. Onlar senin evlatlık vermeyebilir. Yani... Zaten çok az evlatlık veriliyor ama olsun. Ee, yani bir şey olmazsa, hı hı. bir şey olmazsa, yani ayrılmak istemezseniz hı hı. ayrılmazsınız. Yani sonuçta, Aslında benim Atma şey sorusu geldi bu evlatlık vermekle ve okumaya gitmek gibi hani iki örnek verince sen... İkisi de aynı türden ayrılık, aynı türden vedalaşma mı acaba yani? Ona da bakmak lazım. Sonuçta yurt dışına okumaya gittiğinde o insanlarla yaptığın vedalaşma, bir daha görmeyeceğim gibi vedalaşmama. Yani bence ayrılıklar ve vedalaşmalar arasında bir fark olabilir gibi geliyor bana. Biraz onun üzerine düşünelim mi? Evet, düşünüyorsunuz, gördüm. Şimdi o zaman küçük bir müzik arası yapalım. Bu soru üzerinden devam edelim. Yeni bir soru çıkmıştı karşımıza. Her ayrılık ve her vedalaşma aynı türden mi diye. Mesela okumak için yurt dışına gittiğinde ailenden ayrılman ya da Sarp'ın verdiği ekstrem biraz sıra dışı bir örnek ama yine de örnek olarak kullanabiliriz. Evlatlık verildin ve ayrıldın ya da biri öldü ve ayrıldı olabilir. Her ayrılık ve vedalaşma aynı nitelikte mi? Ece. Hocam. Ee, i̇lk önce her ayrılık ve vedalaşma aynı değil tabii ki de. Şöyle ki her ayrılık ve vedalaşmanın farklı olması aslında em, kişilere bağlı ve size bağlı. Şöyle ki insanların yani insanların sizden bir daha hiç görmeyecekmiş gibi cisine ayrılması ya da e, tatile gittik ya da okumak için e, yurt dışına çıkmakla arada fark var. Çünkü hmm. biri asla göremeyeceksin. Hmm. Diğeri de belki bir iki üç yıl sonra ya da yaz tatillerinde tatillerde görebileceksin. ve Veya bir daha hiç göremeyecek bir şekilde diyelim vefat ettim. Hmm. Hmm. Öyle bir şey olduğunda onun bir daha asla gelemeyeceğini biliyorsun. Hı hı. Göremeyeceğini biliyorsun. O yüzden ondan ayrılık oluyor aslında. Ve vedalaşıyorsun. Ama vedalaşacağının ne zaman olacağını bilmiyorsun. Hı hı. Bu ikisinde de ayrılıklar farklı. Birinde yani belki yazın görüşürsün. Hı hı. Diyelim görüşemedin. Önemli değil. Ama yani onun hala orada olduğunu biliyorsun. Ama her diğerinde ise onun hala olduğunu orada bilmediğin halde e, ayrılıyorsun. O zaman aslında bu dünyada yaşadığımız sürece her zaman gidenin, gidenle ya da ayrılanla tekrar karşılaşma bir araya gelme olasılığımız var. Bu ihtimal var. Evet. Dolayısıyla bu böyle bir ayrılık. O ihtimal olmadığı bir ayrılıktan çok daha farklı bir şey, öyle mi? Evet, ne şey diyecek galiba. Hı. Bence yani ben ece katılıyorum çünkü vedalaşmak ve ayrılmak farklı kelimeler. Şöyle vedalaşırsan bir daha birbirini göremezsin. Yani elveda dersen birine. <gülüyor> Evet. Senin bir daha onu göremeyeceğin hakkını e, anlamına gelir. Ama görüşürüz, sonra görüşürüz, bay bay, güle güle bunlar. mesela e, şimdi ayrılıyoruz, başka zaman, başka zaman görüşürüz. Hı hı. Bunlar gibi yani bir daha şey olur, görüşürsünüz. Ama vedalaşırsan Hı. görme ihtimalin çok az. Yani elveda dersen mesela. Anladım. Işte. Aslında sen Ece'nin yaptığı ayrımı sözcüklerle dile getiriyorsun. Yani bir daha karşılaşma olasılığın yoksa onun sözcüğü elveda. Ama bu dünyada tekrar karşılaşacaksak orada bay bay görüşürüz. iyi günler, hoşça kal. Güle güle gibi. Böyle mi? Evet. Ömer Faruk? Dönüm ben e, vedalaşmanın e, ayrılmadan olan farkına e, şöyle görüyorum hocam. Vedalaşınca e, bir insanda içinde umut olmuyor bir daha görmüyorum da ama hocam e, eğer sadece ayrılırsan e, hocam o insanın içinde e, bir umut yine oluyor. Ya hocam bir insan bir şey zaten yani bir ayrılığı bir vedayı unutmamasının sebebi o umut olacağından dolayı hocam. Ben ayrılmanın da daha uzun süre unutulacağını düşünüyorum. Vedadan daha e, uzun Daha uzun çok... süre mi? ne olmayacağına? Yani e, ayrılmanın e, unutulma süresi bence vedadan daha e, uzun süre. Çünkü e, hmm. ayrılınca bir insanın içinde yine görüşme modu oluyor. Ama vedalaşınca asla bu umut olmuyor. Ha. Ha, enteresan bir şey söyledi. Düşüneyim ben de. Vedalaşmada artık bu dünyada karşılaşma olasılığımız çok düşük neredeyse imkansız veda ve umut yok ama ayrılıkta bu dünyada tekrar görüşebiliriz bu mümkün umut var ve umut varsa o zaman bu darbeyi atlatmak ya da işte bu şeyi e, bunun yarattığı üzüntüyü atlatmak daha zor diyor Ömer Faruk. Evet. Ben ne diyorsunuz buna? Bunun, ya da bunun tam aksini düşünen var mı diye sorayım. Duru. Yani yani aslında Ömer Faruk umut, umut halinde olmak daha acı verici buluyor. Onu anlıyorum. Hı -hı. Ben katılıyorum çünkü e, umut vaat edersen yani onu bir daha göremeyince çok üzülürsün. Hı -hı. Daha çok üzülürsün yani. Hiç göremeyeceğini bilmek daha iyi. Aa, çok ilginç. Kavuşma umudu varsa acı daha çok yani, öyle mi? Evet. Kavuşma umudu bu dünyada mümkün değilse artık tam bir kayıp varsa acı bir kere sert yaşanır ama zamanla grafiği daha hızlı bir şekilde azalır, düşer, öyle mi? Ama gerçekten onu tekrar görürsen daha da mutlu olursun. Ha, evet, bir de ona gelelim o zaman. Ayrıldık, bye bye dedik, umutla yaşadık, tekrar görebilirim ve tekrar geldi. Orada ne olacak peki? O güne kadar acı içindeydik ya. Orada daha mutlu olup onunla daha çok zaman geçeceğiz. Hmm. o kavuşma mutluluk verici bir şey olur öyle mi? Ömer Faruk sen ne diyorsun? Evet. Benim ben katılıyorum. Sen de aynı fikirdesin. Peki. Şimdi Ece başta dedi ki bir maceranın bitmesi olarak gördü vedalaşmayı. Yani yaptığın bir işin, süren bir yaz tatilinin, okulda geçirilen günlerin, belki bir yaş döneminin bitmesi gibi değil mi? Durup bir kişiden ayrılmak üzerine gidince üzüntü, kaygı duyup sonra unutma evresi oluyor dedi. O kişiyi mi unutuyorsun yoksa onun yokluğunu unutmaya başlamak gibi bir şey mi diye onu konuştuk. Ve herkes gelir bir gider dedi. Ömer Faruk da böyle düşünüyorum dedi. Ve çok önemsiyorsan o insanı, onun gitmesini yaratacağı darbe çok büyük olur. Daha az önemsiyorsan daha az olur dedi. Ve bu insanı güçlendiren bir deneyimdir. Deneyimden gelen bir güç kazanırsın dedi. Kuzey Sarp'ı gitmeyen birileri olabilir dedi. Mesela ailemiz. Bunun üzerine ailemizden işte okumak için uzaklaşmak ile evlat verilerek uzaklaşmak arasında bir fark var mı diye düşündük. Çünkü birinde bir ayrılık, diğerinde tam bir ayrılık, bir daha görüşmemek gibi, ölüm ya da vesaire gibi. Oradan da siz ayrılıkla vedalaşmayı ayırdınız, gördüğüm kadarıyla. Yani ayrılık bu dünyada tekrar kavuşma olasılığım var. Ama vedalaşmada bu dünyada tekrar kavuşma olasılığım neredeyse yok. Ama ayrılık hep kavuşma umudu taşıdığı için daha acı verir. Bana en çok bu enteresan geldi. Yani o olasılığın bu dünyada olması, kavuşma olasılığının daha çok acı vereceği fikri ilginç geldi. Bundan farklı bir şey düşünen var mı? Hiç kavuşamamak daha çok acı verir diyen var mı? Yok sanki. Peki bunu soracağım etrafımdaki insanlara ben de. Güzel bir tartışmaydı. Ben de ilk kez bu kavram üzerine sizinle beraber düşündüm. Benim için de ufuk açıcı oldu. Evet, bu bizim son programımızdı. Bu sezonda 13 bölümle Küçük Düşünürler sizlerle birlikte oldu. 10 yaşında 4 programcımız Ömer, Faruk, Duru, Kuzey Sarp ve Ece. Ben çok memnun ayrılıyorum. Sizleri zaten daha görürüm. Umarım sizler için de güzel bir süreç olmuştur. Siz de çok küçük küçük duygularınızı söyleyerek bir veda cümlenizi yapabilirsiniz bence. Duru'yla başlayayım hadi. Hayda yok, Duru sonra istiyor. Ömer, Faruk'la başlayayım. Ee, Örtenim ben e, bir ayrılacağımız için üzgün olmak yerine e, tam tersi olduğu için mutluyum. Yani hiç de doğmayabilirdi. Bu daha keyifli olduğu için ben tam aksine mutluyum özgünlük yani. Ha, ne güzel. Yaşadığımız e, bu radyo deneyimi hayatta bunu yaşadığımız için mutluyum diyorsun. Ne güzel bunu duymak. Ece? Hocam ben kork, yani korkuluk değilim de hocam keşke bitmeseydi. İsterim. Ayrılmak zor mu geldi sana? Evet hocam. <gülüyor> Peki senin var mı bir e, hoşçakal cümlen var mı? Bir şey söylemek istiyor musun? Hocam... Bizi herkes kendine iyi baksın yeter. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Kuzey Sarp? Ben e, bu program bittiği için hem üzüldüm hem mutlu oldum. Çünkü mutlu olmamın sebebi Ömer Fahriye'nin gibi yani hiç şey yapamayabilirdik. Hı hı. Hiç böyle bir programda yer alamayabilirdik. Hı hı. Böyle bir bu programda yer almamız bile bence bizi şanslı yapıyor. Hı hı. ve benim vedalaşma cümlemde e, umarım bizi dinleyen herkes kendine çok iyi bakar ve mutlu mutlu bir 2022 geçirir <gülüyor> teşekkürler kuzey sarp duru sen bir şey söylemek ister misin evet e, bence çok güzel programlarımız oldu yani çok güzel geçti. Ayrılığım için de üzgünüm. <gülüyor> Sen zaten ayrılırken üzüleceğini söylemiştin değil mi? Evet. Peki. Ben de... Kuzey bir şey mi söyleyeceksin? Söyle hemen. Ben de son bir şey demek istiyorum çünkü. Ve Benim söylemeyi unuttuğum bir şey var. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Ha, ne tatlısın. Ben de şunu söylemek istiyorum. Bu benim işte çocuklarla birlikte üçüncü sezon oldu. Benim de şey hayalim var, siz hepiniz büyüyeceksiniz işte 5-6 yıl sonra falan çok da değil aslında yani. Çok uzun bir zaman değil. Hadi 10, siz, size 10 verdim. Böyle 20 yaşınıza geleceksiniz, bu çocukluk kayıtlarınızı dinleyip ha ha ha diye çok böyle e, güzel duygular hissedeceğiz. Hem güleceğiz, hem böyle duygulanacağız gibi. Ben de bu anı yaşamak istiyorum. Böyle. Hadi bakalım o zaman. Hepinize tekrar çok teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüş. Görüşürüz. Bye bye.